Merhaba, Yeni Zelanda'da geçen hafta karaya vurarak ölen yaklaşık 300 Yunus'un kuma gömünceği açıklandı. Perşembe günü yaşanan olay, ülke tarihindeki en fazla Yunus'un karaya vurduğu vakalardan biriydi. Ülkenin Güney Adası'nın kuzeyindeki Farewell Kıyı Oku bölgesinde hafta içi 400'den fazla Yunus karaya vurmuş, cumartesi günü ise bunlara 200 Yunus daha eklenmişti. Pilot türü Yunusların bir kısmı yetkililer ve gönüller tarafından, suya geri döndürülürken yaklaşık 300 yunus maalesef kurtarılamayarak öldü. Ölen yunusların vücutlarının çürümeye başlayıp patlama riski yaratmasını engellemek için görevliler, pazartesi günü yunusların vücudunda çürümeyle oluşan gazların serbest kalabilmesi için delikler açtı. Ülkede neden bu kadar fazla yunusun karaya vurduysa henüz bilinmiyor. Doğa koruma departmanından Trish Grant ilk aşamada 200 yunusun suya döndürüldüğünü fakat yunus sürüsünün hala sahile çok yakın dolaşması nedeniyle tekrar karaya vurma ihtimallerine yönelik alarmda olduklarını söyledi. Binlerce kilo ağırlığa ulaşabilen yunusların gömülecekleri kum tepelerine taşınabilmeleri için iş makineleri kullanılacak. Doğa Koruma Departmanı ilk başta ölü yunusları oldukları yerde bırakmayı düşünüyordu. Fakat sonrasında çürüyen hayvanların toplum sağlığına risk oluşturabileceği gerekçesiyle bu düşünce terk edildi. Trish Grant bu kadar çok yunusu taşımanın birkaç gün sürebileceğini söyledi. Neden karaya vuruyorlar? Kimse bu soruya kesin bir cevap veremiyor. Bir teoriye göre köpek balıkları tarafından kovalandıkları için buraya kaçıyorlar. Bazı ölü yunuslarda bulunan ısırık izleri bu teorinin ortaya atılmasına yol açmıştı. Fakat sahilin yapısı ve sığ sularda bunda etkili olunmuş olabilir. Bölge halkından John Witton kıyı okunun deniz memelileri için bir tuzak olduğunu söylüyor. Doğa Koruma Departmanı'ndan Herb Christopher ise yunusların adanın etrafından dolaşmak istediklerini fakat yönlerini kaybetmeleri nedeniyle burada kapana kısıldıklarını söylemişti. Bir yunussanız ve kaybolduysanız burası sizin için çok zorlu bir yer olurdu, diyor. Yunusların yönlerini bulmak için kullandıkları ses dalgalarının yankıları sığ sularda işe yaramıyor. Oakland Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Rochelle Constantin deniz memelilerinin ses dalgalarının çok düşük eğimle Yavaşça sığlaşan sularda bu sığlaşmayı fark edemediklerini söylüyor. Uzmanlar karaya vuran Yunusların yaydığı yardım çığlıklarının da daha fazla Yunus'un buraya gelmesine yol açmış olabileceğini belirtiyor. Dalgıçlar Endonezya'daki Kokoya Adası'nın açıklarında dalış yaptıkları sırada inanılmaz bir manzara ile karşılaştı. Dalgıçlar okyanusun dibinde bir kafes buldu ve kafeste orta boyutlarda bir deniz ayısı türüne benzeyen iki memeli vardı. Deniz benzeyen dugonların birinin dişi diğerinin ise erkek olduğu ifade edildi. Dişinin yüzgecinden etrafına zincir bağlamış ve kafesi sabitlenmişti. Erkek ise serbest olmasına rağmen dişisini orada bırakmamak için kafesin dışında yüzüyordu. Olayı araştıran dalgıçlar korkunç gerçekle karşılaştı. Balıkçılardan biri bu hayvanları yakalamış ve turistlere dalış yaptırıp hayvanları göstermek amacıyla okyanusun derinliklerine hapsetmişti. Kıyıya dönünce yetkililere durumla ilgili ihbarda bulunuldu. Dugonlar ömürleri boyunca deniz ve okyanusların açıklarında yaşarlar. Ancak genelde su yosunlarıyla beslendiklerinden acıkınca kıyıya doğru giderler. Ortalama bir dugon 3 metre uzunluğunda ve 250 kilo ağırlığında bir canlı. Dugonlar yetkililer tarafından kurtarılarak serbest bırakıldı. İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki 11 Adası'na Yeni adalar ekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik'e 3 ada yapılacağını duyurdu. Toplam yüz ölçümü 603.500 metrekare olacak olan adalarda su sporu alanları, yelken tekne turları, gezinti ve seyir terasları, dinlenme ve yemek alanları, parklar ve bisiklet parkurları gibi çok sayıda aktivite alanı yer alacak. İstanbul'un Pendik sahilinde Marina ile Pendik Tersanesi arasında hayata geçirilecek proje birbirleriyle bağlantılı 3 adadan oluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje toplam yüz ölçümü 603.500 metrekare olan 3 adacıktan oluşuyor. Adaların toplam kıyı uzunluğu ise 7.460 metreye ulaşacak. Tüm İstanbulluların ve ziyaretçilerin faydalanacağı ada projesinin dinlenici, eğlence ve sportif faaliyetleri bir arada barındırması hedefleniyor. Pendik'in son yıllarda büyük projelerin adresi haline geldiğini belirten belediye başkanı Dr. Kenan Şahin, kamu ve özel sektör yatırımlarını Peş peşe ilçemize kazandırmanın gururu içindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin şehrimize inşa edeceği su sporu adalısı da Pendik'i geleceğe taşıyacak önemli bir vizyon proje. Spor ve eğlencenin bir arada yer alacağı adalar Pendik'i İstanbul'un cazibe noktası haline getirecek dedi. Hem Pendik hem de daha geçen hafta haberini verdiğimiz Kanal İstanbul'la ilgili ada planlarından bahsederken hiçbir şekilde deniz ekosistemlerine dair bir iki kelime dahi edinmemesi önemli bir gösterge. Her ne pahasına olursa olsun ekonomik kalkınma göstergesi esasında. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kılın.